البلاغة تُنذر أما بعد دعاء الأكاديمات سيد الأبرار شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علين دراسة الأصول وإدلالها أدل ياريت 3 أساس و3 أساسين دليلي لكتابه شنحتمي نتابعه في الأسبوع القادم في الأسبوع القادم في الأسبوع القادم في الأسبوع القادم في sana Rabbin kim diye sorulduğunda sen dede de ki Rabbim beni ve tüm alemleri hikmetle terbiye eden ıslah eden Allah'tır ki o benim mabudumdur ibadetimi yönelttiğim ibadetimin tümünü sarf ettiğim hak tek ilahtır ne? Ve bunun delillerini zikretti şey Allah. yine bize dediğinde sana derlerse ki sana denirse bime rabbek Rabb'ini neyle tanıdın? Rabb'ini neyle bildin diye sorulursa takul bi ve Onun ayetleri ve mahlukatıyla yarattıklarıyla tanıdım bildim. Bizler yaratıcı olarak, rızık verici olarak, malik her şeyin sahibi olarak modern bir çekip çeviren, her şeyi yöneten olarak allah Teala'yı kabul ettikten sonra, Rab olarak onu bu hususlarda birledikten sonra uluhiyet konusunda da yani ibadete layık tek ilah olduğu konusunda da birlememiz artık ne oluyor? Gerekli oluyor. Çünkü bütün bunları yapmaya layık olan bütün bunları tek başına yapan i̇bn Kesir'in de dediği gibi Uval-Ustepkolik <gülüyor> ibadet. ibadete layıf olan da kimdir işte odur o Allah'tır. Yani bir insan daha önceki lesterimizde söylediğimiz üzere yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, müdebbir bir olduğunu, maali olduğunu yani rububiyetle alakalı rububiyet ifade eden bütün sıfatlara sahip olduğunu kabul ederse, bunun kabul eden insanın aynı zamanda bunu kabul etmesiyle birlikte neyi kabul etmesi gereklidir elzemdir. uluhiyeti kabul etmesi erzem gereklidir. Yani onun için harika diyor ki rububiyet, allah Teala'nın rububiyet tevhidini kabul etmek ne gerektirir? Uluhiyeti gerektirir. Uluhiyeti tevhidi ise ne yapar? Rububiyeti kapsar, içerir. Burayı, burayı iyi anlayın. Rububiyet tevhidi rububiyet tevhidi uluhiyeti ne yapar? gerekli kılar, elzem kılar, gerektirir. Yani rububiyeti kabul eden, uluhiyette kabul etmek zorundadır. Aleyküm selam oğlum. Uluhiyet tevhidi ise, eğer insan ulûhiyet tevhidi kabul ediyorsa, rububiyeti de zaten aynı aynı kabul etmiştir. Yani ulûhiyet tevhidi'ni kabul etmekle birlikte insan aslında rububiyet tevhidi'ni de ne yapıyor? Kabul etmiş oluyor. Niye? Niye ulûhiyet tevhidi rububiyeti kapsar içerir? Çünkü bu ibadete layık, bütün bu ibadetlere layık olduğunu kabul ettiğin ilah, Rabb olması gerek. Rabb ki, yani yaratıcı ki, rızık verici ki, müdebbir ki, malik ki, sen zaten bu ibadeti ona yapıyorsun. Yani ikisi arasında, rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasında, böyle bir ne ilişki böyle bir bağ var. Rububiyet tevhidi uluhiyeti gerektirir, uluhiyet tevhidi rububiyeti <gülüyor> tap içerir. Yani uluhiyeti kabul eden, ibadetini yalnızca Allah'a yapan adam zaten nedir? O Allah'ın rububiyetini de kabul etmiştir. Etmemiş olsa zaten ibadeti ona yapmaz. Anladık mı? İşte bizler bu ruhubiyet ve uluhiyet tevhidini Rabbimizin bırak Rabb olarak kabul ettiğimiz Yüce Allah'ın İbn Kesir'in de dediği gibi bu ibadetlere layık tek ilah olduğunu söyledikten sonra müellif bunu zikrettikten sonra bize Allahu Teala'ya yapılması gereken ilah olarak kabul ettiğimiz yüce yaratana Rabb'e yapmamız gereken ibadet türlerini açıklamaya başladı bendi. Dikkat ederseniz hala ilk esas ilk asıldayız. El aslun evvel. Nedir o asl evvel? Marifetur Rab.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 İşte müellif rahimahullah, Allah kendisine rahmet eylesin. Bu andan itibaren ilk asıl, Rabbimizi tanımamız gereken birinci asıl olan o aslında ibadetleri tanıtıyor bize. Hangi ibadetleri Rabbimize yapacağız? İbadetin tarifi nelerdir? Tabi ibadetlerin tümünü burada atmıyor, zikretmiyor. Burada özellikle ee, kalbi ibadetleri zikredecek, ondan sonra ameli, adalarla yapılmış ibadetleri zikredecek.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 bir özelliği, müellifin burada bu tür ibadete seçmiş olmasının bir sebebi de, müellifin çağında ve ondan önce, çağlar boyunca, asırlar boyunca insanların şirk koşa geldiği ibadet türleri. Eğer insanlar burada zikredilen, burada anlatılan ibadet türlerini iyi anlar, bunların ibadet olduğunu kabul eder ve yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini itik itikad ederse, artık o insan için Allah'ın izniyle diğer ibadet türlerinde de Allah hoşması ne olur? Mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Bugün inşallah e, buradaki arkadaşlardan bir şey dinleyeceğiz. Ondan sonra Hollanda'daki arkadaşlardan bir şey dinleyeceğiz. Evet. Ömer. <gülüyor> Ömer işte evet. Şekolit. Ve anwa Allah diyor. Evet. Kimiz valide? Evet aslanlar da bırak nereye bıraç çok bugün. Evet Hollandalıdaki arkadaşlar. Oradan haberleyen. Abi Melikli hocam. Mikrofon bozuk mu yine bu hafta? Selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'a emanetler, hayırlı havalar. Evet Abdülmelik başla. Han wa alai ibadillah mı? Selamünaleyküm. Te yemer Allahu neha. Bismillah, r-Rahman, r-Rahim, and the forms of worship that Allah has made in it, such as Islam, Eman, and Eman. والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها غير ذلك وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر وفي الحديث الدعاء ومخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخراات خلاص احسنت انا başka kim var orada ezbeliyan Ali o da mali Ali burada سلام, سلام. السلام. السلام عليكم. عليكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله تعالى نعم نعم فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا وَالدَّلِيلُ وَدَلِيلُ رَغْبَتِي تَدَكَّلُوا تَبَكَّلِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Evet, evet. Evet, kim var başkızı belirlen? Musa kardeş. Musa kardeş geliyor. Evet, dağmı sığadır. Ve delilur râhbâti, ve râhbâti vel khuşû'i qavluhu teâlâ. Ve delilur râhbâ, ve râhbâ, ve râhbâ, ve râhbâ, ve râhbâ, ve râhbâ, qavluhu teâlâ. İnnehum kânû yusâriûne fil khayrâti ve yedûûnana râgâben ve râhâben ve kûûne lana khâşiîn. كانوا لنا كانوا لنا خواشين، والدليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشواهم مخشاوني والدليل النيابة قوله تعالى وانِبُ إلى ربكم وانِبُ وانِبُ إلى ربكم فلا وأسلموا له وأسلموا لها والدليل الاستعنة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله والدليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والدليل الاستغاثة قوله تعالى إذ إذ ربكم إذ تستغث إذ, إذ ربكم فاستجاب لكم ربكم لكم فاستجاب لكم فاستجاب, لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم والدليل الذبح قوله تعالى قل إن الصلاة ونصوكي ومحياي وماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأن... وبذلك أمرت وأنا, أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله لمن ذبح, ذبح لغير الله والدليل, وال... والدليل آ... النظر قوله. نظر نظر قوله تال يوفون ب. yufuna bin nazır ve yıhâfuna yevmen kâne şerruhu mustadîr Evet ahsend ahsend Evet arkadaşlar Hollanda'daki arkadaşlar görüyorsunuz azimler maşallah Sen dinletmiyorsun Tamam Evet Başka İbade Tulluk Cenab-ı Hakk'ın dediği size razı olsun açık, bütün cilder, ameller ve sözleri, sözleri içine Allah'ın sevdiğini, kabul ettiği, razı olduğu ve Emre bütün ciddi açık ameller ve sözlerdir. Onlardan bazıları iman, ihsan, dua, korkuluk, umut etmek, tevekkül, isteyerek vermek, olmak, kazderek korumak değerek korumak yönelmek Allah'tan beklenen yardım çığılmak, yardıma çağırmak kurban çekmek kabul etmek kurban çekmek kabul etmek ve adar katamak evet arkadaşlar bunun dışında Allah'ın ne kurmak ne emretti çeşitlerini bunun emrettiği gibi yapmak evet arkadaşlar dediğimiz üzere ibadeti hak eden. İnsanların bütün ibadetlerine layık tek ilahtır. ve burada bizlere bu ibadetlerden yapmamız gereken ve yalnızca ona ait gereken ibadetlerden bazılarını yapmakta, zikretmekte diyor ki envaul ibadeti biha Allah Teala'nın emrettiği ibadet çeşitleri şunlardır.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 her türlü fiili ve kavli bir kavram Yaptık. Bunu kapsayan bir isim. Yani ibadet etkendiği zaman içine aldığı şartlar bunlar. Önce allah ne yapacak? Sevip razı olacak. Allah-u Teala sevip razı olacak. Ondan sonra bu <gülüyor> yaptığı sadece zahiri gözüken amelleri değil. Aynı zamanda ne var? Gizli ameller de var. Gizli amelleri. Hem de sözlü olacak. Sözlü olan ibadetler. Ya da fiili ibadetler. Biz bunu daha önce imanın tarifinde de anlatmıştık. İmanın tarifinde de anlatmıştık. Demişti ki kalbin sözü var mesela. Kalbin sözü neydi? Kalbin sözü kavrul kalp, itikad etmesi. Yani bu tarife göre kalbin itikad etmesi de geliyor. Kalbin amelleri olan hasiyet, huşu, tevekkül gibi rağbet etme, rahbe, korkma, umma gibi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 allah Teala'nın emrettiği, sevip, razı olduğu. Diyor ki, Ne gibi? Mith'ul İslami ve İmani ve İhsan Allah-u Teala'nın emrettiği Allah-u Teala'nın emrettiği Ve razı olduğu ibadetlerin Başına ne geliyor? İslam, iman Ve ihsan. İslam arkadaşlar Çok geniş bir daire. daha geniş bir daire. Neye göre? İmana göre. Yani iman biraz daha dar. Yani İslam'ı gerçekleştiren bir kişi imanını gerçekleştirmiş olmaya bilir. İslam daha çok zahiri ameller. Abasılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. İslam, herkes yapabilir. Herkes oruç tutabilir değil mi? Yani ama iman daha dar, biraz daha dar. Daha ileride gelecek bunun şerri. Allah'a iman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 Yani ibadetlerini yaparken sanki allah Teala'yı görüyormuş. Bu makama ne deniyor? murakabe. Yani Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmeli. <gülüyor> فَإِنَّمْ تَقْوِنْ تَرَاهَ Şayet onu gö göremiyorsan, görüyormuş gibi ibadet edemiyorsan da ne yapmalısın? فَإِنَّهُ <gülüyor> يَعَلَاتٍ O seni görüyor. Yani onun seni gördüğünü bilmen. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? İhsan. Bu dikkat ederseniz daha dar. İslam daha geniş. Herkes namazını kılıyor. Herkes... orucunu tutuyor. Ama iman biraz daha dağır. Onun herkese'sinin gerçekleştirilmesi zor. Yani iman bunu gerçekleştirmesi için imanın şartlarını ne olması lazım? çok iyi olması lazım. Ki ne yapmış olsun? Tamamen böyle gerçekleştirmiş olsun. Zahiren namaz kıvır ama kalbinde ne vardır adamın? İman tam dağın olmamıştır. Yer etmemiştir, yerleşmemiştir. Onunla mücadele ediyordur, onunla uğraşıyordur. imanı yerleştirmiştir. İhsana ulaşmamıştır. İhsan mertebesine daha çıkamamıştır. Değil mi? İşte allah Teala'nın emrettiği bu ibadetlerden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Başlıyor artık müellif. El-Dua. Dua bir ibadettir. Müellif burada. Rahimahullah arkadaşlar. Dikkat edin. Delilleri zikrederken biraz sonra deliller zikredecek bize. Her ilim talebesinin de davet etmek istediği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 önce genel manada bir ibadet olduğunu söylüyor. Bu bir delil. Yani bunlar eğer ibadetse, yalnızca ne yapılır? Allah'a Allah yapılır. Bakın, önce bu delil getiriliyor. Daha sonra başka bir çeşit delil, her biriyle ilgili özel bir delil geliyor. Her biriyle ilgili özel bir delil. Mesela müellif burada diyor ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهِ مَسْرِقْ لَا Allah'ındır. فَلَا تَتُوْمَا اللّٰهِ اَحَدَىٰ Allah'la birlikte başkasına dua, etmeyin. Ne oldu? Bakın arkadaşlar, iki farklı delil getirdim. Doayla ilgili olarak. Birincisi, dedi ki, doğa bir ibadettir. Öyleyse yalnızca Allah yapılır. Ondan sonra ikinci delile geçti. Bak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve ennel mesacide lillahi mestar. Allahındır salatatu ve'l-allah ilahen ehada." Allah'la birlikte başkasu dua etmeyin. Yani o da ibadet etmeyin. Daha sonra şey hemen gelecek.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 Var raca, ümit etmek. Ummak, istemek. Vettevacbul, güvenmek, dayanmak. Var râhbe, ne yapmak? Ummak. Var râhbe, çekinerek korkmak, ürkmek. Vel huşû, sakınmak. Sakınmak. Vel kaşya, korkarak, boyun eğerek çekinmek, boyun bükmek. Vel inabe. Vel inabe Allah'a dönmek. Allah'a dönmek. Vel isti'ane Yardım talep etmek. Yardım istemek. Vel isti'aza sığınmak. Vel istigafa yardıma çağırmak. Ve zebhuhu kurban kesmek. Ve nahrru adak adamak. Şimdi Allah ibadetler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 ve gayru zâlik ve bunun dışında saymadığımız diyor burada sikretmediğimiz min enva'il ibadah elleti emelallahu biha Allah Teala'nın burada saymadığımız Allah Teala'nın bize emrettiği ziyaret ibadet türleri de ibadetin türlerinden, çeşitlerindendir Allah'ın emrettiği ibadetlerden bilir kullu hâli illâhi teâlâ bunların hepsi Allah'a yakınmadı Allah'a sarf edilmeli ve delilu kavluhu teâlâ bunun delili nedir? diyor ki "Anel mesacide lillah". Mescitler Allah'ındır. Demek ki mescitler iki türlü tefsir ediliyor. Birincisi bildiğimiz camiler. İkincisi secde edilen her yer, yer yüzü. "Sere teduu" ne yapmayın. İbadet etmeyin. Dedik ki biz "doğa" kelimesi, "doğa" kelimesi burada diğer birçok ayette iki türlü açıklıyorduk. Diyorduk ki doğa iki türlüdür. Birincisi, dil ile yapılan talep, isteme duası. Allah'ım bana şunu et. Allah'ım bana bunu ver demesi. Buna biz ne diyoruz? Duaun mesele, isteme duası. Bir var arkadaşlar? Dil ile değil de insanın lisanı haliyle yani haliyle yaptığı dua. Mesela namaz kılmak bir dua mıdır? Ben, ben, ben. Yani namaz kılan ne istiyor namaz kılmasıyla? Allah'ın rızasını istiyor. Allah'tan sevap istiyor. Allah'ın cennetini istiyor değil mi? Yani her namazla bile bir duadır. Biz de bunlara ne diyoruz? Bu tür olan dualara, dil ile yapılmayan dualara? Duaul, evet, ibadet. Yani dua işe ayrılır, ezber değil. Duaul mesele, isteme dua, ile yapılır. Duaul ibadet. İnsanın lisanıyla değil, haliyle yaptığı dua. Yani insan fakire sadaka verdiğinde, bu sadaka bir ibadettir, ameldir. Aynı zamanda dua mıdır? Doğadır. Sanki adam lisan haliyle, haliyle, değil, ı haliyle ne yapmak istiyor? Allah'ın bu vermiş olduğu sadakaya, sadakadan dolayı Allah'tan sevap istiyor. Rıza istiyor, cehennemden ateşten uzaklaşmasını istiyor. İşte müellifü ve Emahullah diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. yüzü Allah'ındır. Secde edilen yerler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَاَ اللّٰهِ Ne yapmayın? Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. İbadet etmeyin. Aleyhüm selamü Allah'u barajal. Hatırlarsanız geçen haftaki dersler, derslerimizde de söylemiştik. allah Taala Teala buyuruyor ki ayeti kerimede udu'uni estecib lekum bana dua edin size ne yapayım? icabetle değil bakın bu ayetin tefsirini iki türlüye verebiliriz iki türlü açıklayabiliriz mahal verebiliriz bana dua edin yani dilinizle bana dua edin ben de sizin duanıza ne yapayım? icabet edeyim yahut bana ibadet edin ben de sizin ibadetinizle ne yapayım? ...karşılığını vereyim, sevabını vereyim. İki türlü tefsir yapabiliriz. Eğer duayı... ...ud'uni es ...bana dua edin, size icabet edeyim... ...diye açıklarsak, buradaki dua hangi dua oluyor? Dua oluyor. oluyor. Eğer buradaki duayı ibadet olarak yorumlarsak... ...tefsir edersek, ne oluyor buradaki icabet etmek? Tamam. Senabim... ...ibadetlerinizi sevap vereyim... ...ibadetlerinizin karşılığını vereyim. Sonra diyor ayetin devamında... اِنَّ الَّذ۪ينَ an Benim bana ibadet etmekten ya da bana dua etmekten mi? Hangi ismi diyor Allah da ayette? Bana ibadet etmekten kibirlenenler denenler. Bakın ayette başında dua dedi. Bana dua dedi, icabet edeyim. Sonra kendisine dua etmeyenleri, kendisine dua etme konusunda kibirlik taslayanları, burun dikenleri, büyüklük taslayanları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 Kibir duyanlar, büyüklenenler, ifadeler konusunda büyüklük taslayanlar, set kulu ne cehenneme dahiliyim. Cehenneme nasıl girecekler? Küçüm senerek, alçak insanlar olarak, başları bükük, boyunları bükük şekilde ne yapacaklar? Cehenneme girecekler. Şeyhülislam mütevelli diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki azabın muhim diye, insanı alçaltıcı, küçük düşürücü. olarak nitelenen azapların hepsi kimlere diyor müjdelenmiştir? Kafirlere, müşriklere. Bu ayette de bakın. İnnellevine estegbirune al ibadeti. Bana ibadet etme konusunda büyük taslayanlar var ya onlar cehenneme küçük, küçümsenecek olarak girecekler. Başları önünde alçak bir şekilde girecekler. Dikkat edin. Demin de söyledik. Müellif <gülüyor> Rahimahullah ne yaptı? biraz önce az önce saymış olduğu ibadet türlerinin yalnızca Allah yapılması gerektiğini delil olarak getirdi Ne o annel mesela nillah mesajlar <gülüyor> Allah'ındır. Bellatetu ma Allahi ahada Allah'la birlikte orada kimseye ibadet etmiyor. demek ki hiçbir surette hiçbir şekilde Allah'la beraber ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. O halde biz bir adamla karşılaştık, kabire dua diyor, kabirden yardım istiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Birincisi, bu delil, ennel <gülüyor> mesajdelillah felâ tedv'e mâ allâhi ahadâ. Mescidler Allah'ındır, Allah'la birlikte kimse yapmayın? İbadet etmeyin. Dua etmekten de nedir bir ibadettir? İlk delil bu. İkinci, delilimiz ne olmalı? İkinci delil, çok var. Mesela hadis, müellifte de burada zikredecek. Diyor ki, Müellif'in zikretti hadiste. Eddua muhkul ibadet. Dua, ibadetin özüdür. Ne yaptı bakın? Konuyla ilgili özel bir delil getirdik. Biz de ne yaparız? Yani mesela adamı gördük. Ne yapıyor? Ölüye kurban kesiyor. Kabire kurban kesiyor. Kabire gitmiş, kurban kesiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Deriz ki bak Allah-u Teala uyuruyor ki وَاَمِنَ الْمَسَادِ دَلِلّٰهِ فَلَا تَبْعُوْ مَاَ اللّٰهِ اَحَدَىٰ Mescidler Allah'ındır. Allah'la birlikte kimse ibadet etmeyin. Tamam Bu genel bir deli. Bütün muhalefette, bütün Allah'a koşulan ibadet türlerinde ne yapabiliriz? Bunu cikredip kullanabiliriz. Sonra geliriz deriz ki özel bir konu ile ilgili denir. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü ne diyor? La <gülüyor> La'alallahu Allah'a lanet etsin kimlere? Men zebahalli gayrille Allah'tan başkası adına kurban kesenlere Allah ne yapsın? Hanetesin ne yaptık bakın. Delilleri çeşitlendirdik. Sadece tek bir delimi zikretmedik. İşte müellif yazar rahimehullah. Bize ve ennel mesacide lillah mestanallah'ındır. Fe ted la ted'u ma'allahi ehada. Allah'la birlikte kimseye yapmayın. İbadet edin. Bize kalkıp dese ki Ya kardeşim bu ayeti gene dedi Allah Teala buyuruyor ki Allah'a veya kimse dua etmeyin. Ben burada kurban kesiyorum. bu ayetin kurban kesmemle ne alakası var?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 Kurban kesmek de bir duadır. Nasıl bir duadır? Halle, Halle yapılan bir duadır. Yani bu ayet, diyeceğiz ki o adama, senin yaptığın Allah'ın tam başkasına, o türbeye, o yatağa kestiğin kurbanı da kapsar, elini açıp, yetiş Abdülkadir Geylani demeyle kapsar. Yani bu ayet sadece dua etmekle, dil ile dua etmeyi yapmaz? Kapsamaz. Bu ayet, tüm ibadet türleri için geçerlidir anladık arkadaşlar yani genel delilini her zaman kullanacağımız delil bu ve annel mesajde lillah felâ tedrûvâ allâhi ahad ve ellet diyor ki tamam sarâfe şey'en li gaybillah bu ibadet türlerinden bir şey Allah'tan gayrına Allah'tan başkasına sarf ederse Allah'tan başkası için yaparsa fâhuvâ muşrikum kafir ne olur? müşrik ve kafir olur Tabii müşrik olan kâfir olmuştur. Ama kâfir olan müşrik olmaya bilir. Yani ne demek müşrik? Allah'la beraber başkasına ibadetlerden birinin yapması sarf etmesi. Küfür ise adam ortak koşmuyordur, Hiçbir şey ortak koşmuyordur ama onun dışında ne yapıyordur? İnkar ediyordur. Yalanlıyordur. Ondan dolayı bir insan kâfir olabilir ama müşrik olmalıdır. Ama her müşrik aynı zamanda nedir? كيفيت؟ Şimdi Şeyh Muhammed بن عبد الله طيب يقول كي من teala duanın bir ibadet olduğunun delili şudur. Dikkat شو؟ Tek tek دليله Az önce ibadet türlerini zikrettiği ibadet türlerini دليله başladı. Özel شو؟ getirmeye başladı. Genel delilden sonra. Ve دليله شو؟ دليله شو؟ دليله شو؟ دليله شو؟ دليله شو؟ Genel olarak zikrettikten sonra her zikrettiği, her kaleme aldığı ibadet türü için şimdi ayrı bir delil getiriyor. Bakın. Her bir için ayrı bir delil. Dua için bir delil getirdi. Diyor ki وَمَنْ يَدُعْمَا اللّٰهِ اِلَهَاً آخَرَا لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ Hakkında hiçbir burhanı, hiçbir delili, hiçbir hücceti olmayan, başka bir İlah'a Allah'la birlikte başka ilaha dua eden nin, hesabı kimedir? Ve ma hesabuhu inna Allah Rabbim. Hesabı Allah katılır. Hesabı Rabbi katılır. Burada bir tehdit var. Diyor ki yani, hakkında hiçbir hücret bulunmayan, delil bulunmayan bir ilahı Allah'la beraber dua ederse o ilaha o adamın, o kişinin hesabı kimin katındadır? Onun hesabını soracak olan Allah'tır, Rabb'dir. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Ayetinin devamında ne diyor? Zira Allah-u Teala kafirler ne yapmaz? Felaha, kutuşa erdirmez. Onları ıslah etmez. Yani Allah'la beraber başkasına dua edenleri Allah-u Teala ne diye bastırıyor ayetin devamında? Kafirler olarak. Kafirler olarak bastır. Demek ki Allah'la beraber başkasına dua etmek nedir? Şihtir. Tabii burada hakkında delili olmayan ifadesi, sıfatı şu manaya gelmez. Yani başka bazı ilahlar var ki Allah onların hakkında, kendileri hakkında Allah'a ortak koşulmaları hususunda deliller indirmiştir. Değil. Buna sıfakâş bedeniyor. Yani o ilahların vasıflarını anlatıyor. Yani tüm Allah'ın dışındaki ibadet edilen ilahların tümü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 Tabi hadis hadis ediyor ki dua muhkul ibadet. O lafız. Firmizi rivayet etti Enes radıyallahu anh rivayet etti lafız selef-i malikel. Bu hadis bu lafızla bu lafızlarına zayıf. İlim ehli muhakkik hadis alimleri dua ibadetin özüdür. Lafızlarıyla gelen haddua muhkul ibadet haddına karşı koymuyorlar. Sahih olan hangisi? Nuhmal, Nuhmal İbn-i Beşir'den riyadet olan sahih hadis. El dua huval ibadet. Dua huval ibadet. Dua ibadetin faketlisidir. Hadisi sahih. Hadisi sahih. Dua ibadetin faketlisidir. Yani bundan şu anlaşılmaz. Dua ibadet sadece dualı. Anlaşılır mı arkadaşlar? Anlaşılmaz değil mi? Mesela buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleri de var. Diyor ki mesela El-Haccu Arafa. Hac nedir? Arafattır. Hac, Arafattır. Ne demek bu yani? Sen Arafa'da gittin, ondan sonra ülkeye geri döndün. Haccın tamamı demek mi? Hayır değil. Dikkat edin. Bu tür ifadelerde ne işaret var? Bu tür ifadelerde o ibadetin aslıyla zikredilen hac gibi, ibadet gibi aslı nezikredilen o tür ibadetlerin önemine işaret var. Yani Arafat, hacda o kadar önemli bir ibadettir ki olmazsa olmaz. Bu ifade Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı işte dua huve'l-ibade dua ibadetin ta kendisidir. Manası. Yani duadan başka ibadet yoktur. Değil. İbadetin en önemlilerinden bir tanesi de nedir? Dualarına işaret var.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 Kendisiyle beraber hakkı teşbir, delil indirilmemiş, bir ilaha dua etmeyi yasaklamış. Dua edilmemesi istiyor. Yani ne yapıyor? Sadece yalnızca ona ibadet, yalnızca ona dua edilmesini seviyor, istiyor. O halde, dua etmek bir ibadet midir bu tarife göre? İbadettir. O zaman dua etmek bir ibadetse yalnızca ne yapılması lazım? Allah'a sarf Allah'a yapılması lazım. Bu yüzden birisi kadar ellerini açıp, başı sıkıştığında... İşleri kötüye gittiğinde, işleri çıkmaza girdiğinde, kabirlere yönelip yahut da oturduğu yerden ellerini açarken kabir ashabından yardım isterse bu adam ne yapmış olur arkadaşlar? Allah'la beraber başkasına, başkasına ortaklaşmış olur. Allah'la beraber başkasına dua etmiş olur. Yani bir ibadeti Allah'ın emrettiği sevip razı olduğu ibadet türlerinden birisini ne yapmıştır? Başkasına yönelmiştir, sahbetmiştir bu sebeple şirk edilmiştir. Diyor ki Muallif ve Gal Rabb Bukum, Rabbiniz buyurdu ki: "Udu'oni es'tajib Demin Deminki hayır. Bana dua edin. Size ne yapayım? Ramet evet. edeyim. Ya Allah bana ibadet edin size taşından sevabını verin. İnna l-labin An ibadeti, bana dua etmekten ve ibadet etmekten mi? İbadet etmekten kurulananlar, tibirlenenler, seyret sonra cehenneme dahili, cehenneme küçümsenmiş, boyunca insanlar olarak ne yapacaklar, gidecekler. Biliyorsunuz, yani bu tür ibadetler çok önemli ibadetler. İnsanların bu ibadet türlerinden birinde Allah'a ortak koşmaları, Onların amelleri ne yapıyor arkadaşlar? Boşa çıkarıyor. Hem dünyada amelleri boşa çıkıyor hem de ahirette arkadaşlar onlara cennet param oluyor. Ne diyor Allah Teala: İnnehu men yuşrik billah." Kim Allah'a ortak koşarsa? Neydi ortak koşarsa arkadaşlar? Nedir o ibadetler? Evinden faydıkça Allah'ın sebep razı olduğu gizli ve açık ...diili ve sözlü ve ameli... ...her şey. Aleyküm selamü aleyküm selamü aleyküm. Yani Allah ortak koşmanın ne olduğunu önce bileceğiz. Şirki bileceğiz ki... ...şirke düşmeyelim veya birisi düştüğü zaman şirke düştü yani adama soruyorsun şirke düşmek ne demek? Diyor ki Allah'la beraber... ...bir yaratıcı mağmur ispat etmek. Yani bu şiiktir. Yani böyle bir şey yok. Bu şiiktir evet ama... ...yani yeryüzünde bunu iddia eden insanların sayısı çok aktı yani. bundan korkulacak, yani tehlikenin geldiği nokta burası değil. Şeytanın insanlara yaklaştığı nokta burası değil. Peygamberlerin insanlara gelip davet ettiği, vahiy, onlara vahiy olan, insanları davet ettikleri yol bu yol, olmamış tek başına, yalnız başına. En önemli davet ettikleri şey ne olmuş? Saymış olduğumuz bu ibadetleri ne yapmaları? Yalnızca Allah'a yönetmeleri, saf etmeleri. Gelelim kavuş, korkuyan. Delilul kavuş. Korku nedir arkadaşlar? Şimdi bu bazı ifadeler var ki Bazı ifadeler var ki Bu ifadelerin tarifi olmaz? Yapılmaz. Tarifi yapıldığı zaman ne olur? Bilinen o şey Anlaşılması zor olur. Yani şimdi ben size diyorum ki korku Korku kalbi bir neydir? Eylemdir değil mi? Kalbi bir eylemdir. Kalbi bir fiildir. Kalbin fiillerindendir. Herkes korku dediği zaman kafasında ne anlıyor? Bir şey anlıyor. Ama desek ki korkuyu tarif edin. Herkes ne var Korkunun bir eserini, bir izini söyleyerek bize korkuyu anlatmaya çalışır. Der ki korku insanın türlerinin ne yapması? Ürper Veya desek ki öfkelenmek ne demek? Öfkelenmek Herkes der ki insanın kanının kan dolaşımının ne olması? Hızlanması. İnsanın kan dolaşımının hızlanması aslında öfkelenmek değil. Öfkelenmenin doğurduğu bir Sonuç, netice. Yani korku bir zaman insanın böyle çitremesi, yerinde dona kalması, tüylerinin dibdik olması bu korkunun getirdiği bir ney? Sonuç. Yoksa korku değil. Size desek sekiz. Bu nedir? Su. Ya herkes herkese su var bilmiyor değil mi? İşte bazı ifadeler var ki, tanımlar var ki bunlar zat nedir? Fıtri kavramlardır. İnsanların bunların doğuştan ne yapar? Bilir. Ama...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 ...duracaktı derler değil mi? Kalbim birden sıkıştı dur ne ben Bir su getirir açılayım derler. Şimdi korku arkadaşlar üç türlü. Bir, ya hocam sen korku dedin tamam da... sokakta hafta köpek gördük ondan korktuk... ...o zaman mı şik olduk? Diyebilir değil mi? Yani bizim şik dediğimiz Allah'a ortak koşulmasının... ...yasak olduğu korku hangi korku şekveli? Buna diyor ki alimler... kavf sır. Gizli korku. Gizli korku. Ne demek o gizli korku? Yalnızca Allah'a karşı duyulması gereken, Allah'ın kadir olduğu, gücünün yettiği konularda korktuğu gibi, aynı şeylerde başkasından korkması. Mesela bir örnek verelim. Bunu Şeyh Salih Ali Şehf zikrediyor. Diyor ki, bir öğrencilerinden bir tanesi Mısır'a gidiyor.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 Taksiye biliyor ilim talebesi, bir dilenci geliyor. Diyor ki, yani Bedevi adına, bana bir sadaka verin, bana bir ne verin, ee, para verin. Taksiyon şoförü çıkarıyor, tabii duyunca Bedevi'nin adını, Bedevi'nin adını içine işin, karıştırınca, Bedevi'nin aşkına deyince çıkarıyor, ne para veriyor. Tabii bu ilim talebesi, tevhidi biliyor, çağırıyor dilenciyi, gel diyor. O dilenciye geliyor, zannediyor ki daha çok verecek. Alıyor önündeki parayı, yürü git diyor. Sağ diyor, ne yok? Para yok.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 Allah Allah'ını diyor. Şimdi yolda giderken diyor biz ne yapabilir? Başımızda bir musibet gelebilir, bize bedeli ne alabilir, bir zarar dokunabilir. Yani ne yapıyor bu? O türklerde yatan, kabirde yatan adamın kendisine getirebileceği zannettiği zarardan korkuyor. Halbuki buna sadece kimin gücü yeter, kim kadirdir buna? Allah fark Şimdi buradaki o korku ne oldu arkadaşlar? Şirk oldu. İşte buna hafız sır dedi. Şirk olan bu. Geçen Muhammed kardeşimiz anlattı. Karşılaşmışlar birileriyle. Adam diyor ki kardeşin miydi, hanımın mıydı, neydi? Konuşamıyor yani, düşün. Şeyh izin veriyor uzaklardan, Adıyaman'dan. Kadın ne yapmaya başlıyor? Dili çözülüyor, konuşmaya başlıyor. Şeyh ne yapıyor, Saklıyor. Kadın ne yapıyor? Kekemi o dili tutuluyor. İnsanların etrafında bundan korkması, aman şimdi bak... ...işte Şeyh yine kitleyecek bunun ağzını demesi... Bu nedir arkadaşlar? şirktir. Sadece şirk işlemek için insanların filmlerde gördüğü gibi şirk ip tutun karşısına geçip secde değil. Maalesef bugün şablar mı, cübbeli, sakalları, göbeklerine uzanan birçok insan var ki şirk koşuyor. Şehini kızdırdığından dolayı. Şehini kızdırma ihtimalinden korktuğu zaman halbuki biz o ne yapmış oluyor? Şirke düşmüş oluyor. Buna ne diyoruz biz? Kavfus sır. Bir de ne var arkadaşlar? Haram olan korku var. Haram. Şirk değil bu. Nedir o haram olan? Mesela İnsanlarla korktuğundan dolayı, insanlara bir şeyler dediğinden dolayı Ne alıyor adam? Bir toplumda Gücü yetmiş olmasına rağmen Mesela gücü yetiyor ama insanlar Emri bilme, harf, nehyâni mülker? ya Veya insanlar bir şey diyecek diyor, diyecek diyor, Kalkıp namazını kılmıyor. Ya şu anda işte İş görüşmesindeyiz. Bu adamlar benim. Dindar olduğumu ne yapmasınlar? Anlamasınlar. Eğer anlarlarsa ne olur? E, işlerimiz biraz Kesağız gidebilir. Böyle bir korku. taşıyor, baktım ezan okunuyor, oturuyor hala, camiye gitmiyor. İşte şimdi ben burada masayı terkip, nasıl camiye gideceksin, adamlar bize de ne der ya? Korkuyor. Bu nasıl bir korku arkadaşlar? Alhamdülillah. Yani bu korkuya düşen Allah'a ortak koşmuş olmuyor. Bir de tabii korku var. Olağan. insanın hıtri korkusu. Mesela Mehmet abi kapanıyor şimdi gözleri. Öt gibi varsa ona ne olur o? Hava yazıklar. Uykusu kaçar. Bu korku nasıl bir korku? Fıtri bir korku. Değil mi? Bu Fıtri bir korku. Bu korkuyu sahibini müşrik yapar mı? Yapmaz. anladınız arkadaşlar? Yani günağı da sokmaz bu korku. Anladığında belki abdestini kaçırsa kaçırır. <gülüyor> Ve annem şimdi burada zikrediyor. Biz mesela böyle bir şeyhinden hocasından efendisinden korkan bir adamı görsek nasıl deliller serdederiz? Nasıl deliller zikrederiz ona? Önce ne deriz? Ve enne'l mesacide lillahi fe la tud'u ma'allahi ehad. Bunu söyleriz. Sonra şeyhin burada zikreti. Fe la tahafuhum. Diyor ki Allah ayette, ayetin başında diyor ki inne ma zaliku'ş şeytan yukhwif awliyae. Bu şeytan Dostlarını, evliyalarını, velilerini korkutmakta. Şeytan verir. Deminler dedi ki, her türlü. Bak şimdi Bedevi seni helak edecek. Bak şimdi seni Eyüp Sultan helak edecek. Sen Eyüp Sultan'dan geçtin de şurada bir iki rekat namaz kılmadın ve birçok insan var mı Türkiye'de? Eyüp Sultan'a gitti de, ya burada namaz kılmazsak başımızda bir şey gibisin, yola çıkacağız demeyen. Elbette mevdid sahibi, akidiyi bilen insanlar var ama maalesef insanların çoğu tevhidi bilmediği Diyor ki ya başımda bir ne olmasın. Kaza velayi, musibet gelmesin. Şuraya gidelim de iki rekat ne yapalım? Namaz kılalım, ondan sonra yola çıkalım, devam edelim. İşte bu şirk olan korku. Bu korkuyu kim yapıyor? اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ لُخَوْفِفُ اَوْلِيَٰهِ Şeytan dostlarını, velilerini ne var? Korkutur. Diyor Allah sana, فَلَا تَقَافُوهُمْ Siz onlardan korkmayın ve <gülüyor> وَخَافُونِي Benden korkun. İn kuntum mutlidi. Şayet ümüyseniz, ibadetin yalnızca bana yapılacağını kabul ediyorsanız, o halde sadece benden ne yapın? Korkun. Sadece benden korkun. Yani seleften, çok, çok anlamlı, çok özlü ifadeler var korkuyla ilgili. Mesela diyor ki, bir tanesi, <gülüyor> eğer diyor korku kalpten çıkarsa, kalbi korku terk ederse Allah'tan korkmak kalbi terk ederse o kalp diyor, ne olur? Arap olur, ölür. Yani kul bir kuş gibi tek kanadı korku olacak diğer kanadı ne olacak? Reca, umut olacak. Bismillahirrahmanirrahim ne olacak? Utacak. <gülüyor> yani alimler Erdoğan kim yalnızca Allah'a korkuyla ibadet ederse ondan korkarak ibadet ederse bu adam ne olur? Haneci olur. ariz yok. İnsanları hep teklif eder. İnsanları hepçe şey yapar. Kim Allah-u Teala'ya reca ile umutla hep böyle imit bağlayarak ifade ederse ne olur? Mırciye olur. Yani rahat olur. Ne kadar kötü amel işlese de insanlar ne kadar kötü amel yatsı ki ya nasıl olsa bunlar Allah'a ne yaptır? Ki i̇man etmiş. İman ettilerse. La ilahe illallah dedilerse sorun yok. Kurtulurlar. der. Ama mümin gerçek muahid, ehl sünnet olan bir adam ne yapar? Tek kanadı korkudur. Tek kanadı racı Yani peygamberlere bakın. Kur'an-ı Kerim de Teala ifade ediyor mesela. Onların her biri bu halk konusunda yani Allah'tan korkma makamını gerçek manasında gerçek manasında etmiş insanlar. Onu kalplerine yerleştirmiş insanlar. Mesela o Aleyhisselam ne diyor? İnni aqaf aleyke inni aqaf aleykum azab azim. Ey kavmim ben sizlerin adına bu çetin günün azabından ne yapıyorum? Korkuyorum. İnni akab. Korku var. Yani Allah-u bir azabını ne yapabilir? Gönderebilir. Şu ne diyor? İnni akabu aleykum azaba yevmin muhiyyif. Azabı kuşatıcı. O günün azabından sizin adınıza korkuyorum. Şu ayette ne yapıyor? Korkuyor. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ayette? De ki diyor Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. قُلْ اِنْ اِنْ اَخَاهُ De ki ben korkuyorum. اِنْ اَسَيْتُ رَبِّي Şayet Rabbime isyan edersem, Rabbime asim olursam korkuyorum. Neden korkuyorum? اَغَابَ يَوْقِ الْعَظِيمِ Allah'a bir çekin olan o günden korkuyorum. Yani insan arkadaşlar, Rabbine karşı isyan ederse, kopması lazım. Tabi hangi insan,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 Kalbi ne yapıyor böyle insanın hani koştuğun zaman böyle nefes alasın, göğsün şişer içeri girer ya. İşte öyle ağlayarak ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünden? Ses çıkıyor. Yine biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim bildiklerimi seyrediniz ne yaptınız? Az güler çok ağlardınız hanımlarınızla oynaşmazdınız. Öyle diyor yani. Yani zevk almazdınız. Evet, korkardınız yani. Sadece bildiklerimi bilmiş olsaydınız. İşte bu arkadaşlar korku makamı yani umudiyet Allah'ın kul olma makamlarının önemli bir mertebesi. Allah-u Teala bununla ilgili çok. Neleri var? Vaatleri var. İnsan bunu eğer bilirse öğrenirse Allah için ne var? Gerçekleştirir. Nasıl gerçekleştirir? Önce Rabbini tanıyacak. Allah'ı tanıyacak. Yani seleften öyle rivayetler var ki Allah'tan korkma konusunda, Allah'tan isteme konusunda o kadar bize göre, bize göre etmişler ki diyor ki bir tanesi ben diyor yemekteki tuzu mu dahi Allah'tan istiyorum. Yani yemekteki tuza dahi kimden istiyor? Allah'tan umut ediyorum diyor Allah'tan istiyorum. Yani o kadar yakin ulaşmış insanlar. Sonra geliyoruz arkadaşlar reja. Nedir arkadaşlar Reca? Bir şeyi gerçekleşmesini, sevilen bir şeyin gerçekleşmesini ne yapmak? Umut etmek, istemek. Ümit var olmak yani. Ümit var olmak. Yani bir insan ne yapmalı? Allah-u Teala'ya ibadet ederken karşılığının mükafat olarak beklemeli, ummalı. Değil mi? Yani i̇badet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 Çocuk olsun. Görüyoruz hani derslerde söylüyoruz. Böyle sürekli namadan oraya gidip çocuk isterler. Buraya gidip çocuk, damat isterler, gelin isterler. Bunların hepsi neye giriyor arkadaşlar? Umuta giriyor. Şirk. Hiç şirk olduğunun dair derin. İlk delikimizi saydık. فَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا فَدْرُوا مَا اللّٰهِ Ahad. Özel denip diyor ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kev suresi. Kim? Kim? Rabbiyle ile karşılaşmayı umuyorsa ne yapsın? Ben ya amel, amel Salih amel. amel yapsın. Salih amel işte. Bakın burada ibadetin tarihine ile uygunluk var. Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu şey ne? İnsanın Rabbi ile ne yapması? Rabbi ile karşılaşacağını umması. Bu ummak, reca, kalbi bir ameldir, ibadettir. Yani bu da yalnızca kime yapılır? Allah'tan yapılır. Ve Allah'a, Rabbine ibadette ne yapmasın? Kimseyi ortak koşmasın. Yani bakın, Allah-u ayetlerine, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve sünnetlerine, tevhide o kadar çok vurgu var ki, o kadar çok insanları takındırma var ki, maalesef bunu bu insanlar,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 gaye amacı olan, insanların ve cinlerin yaratılış amacı olan o önemli hedef ve gayeye davet ediyoruz. Ki burada belirleyen kimdir? allah Teala'dır. Kendi kafamıza göre insanları bir şeylerden ne yapıyoruz uzaklaştırmıyoruz. Biz tehlike olarak kategoril, dediğimiz zaman, baktığımız zaman görüyoruz ki insanın üzerindeki en büyük tehlike nedir? şey Onun için en büyük hayır nedir? Tevhittir. O halde insan bütün mesaisini, bütün çabasını, bütün gayretini, bütün mesaisini ne için harcamalı? Tevhide davet, şirkten sıkındırmak için davet etmeli. Peygamberlerin hayatında yaptıkları gibi arkadaşlar, aleyhisselatü vesselam hayatına bakın hep tevhid. İlk geldiği günden itibaren La ilahe illallahı, ne yapmış? tebliğ etmiş. Gözlerini kapacak, hayata veda edecek, insanlara veda edecek. Söylediği şey ne arkadaşlar? Allah Yahudi ve Hristiyanlara Aynen. lanet etsin. Niye? Onlar ne yaptılar? Peygamberlerin kabirlerini mescikten edindiler. Yani allah Teala'ya ortak koşulmaya vesile olabilecek ameller yaptılar. Kabirleri, kabirleri mescise Bakın, fukağanın ilim ehlinin kitaplarına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 şayet önce mehsit yapılmış sonra kabir sokunmuşsa o kabir oradan kaldırılır, çıkarılır. Demişler ki yine alimler, mehsit alimleri, alimleri eğer bir kabir bir caminin kıblesinde önünde kabir varsa ne yapılır arkadaşlar? O ile o kabirin arasına başka bir ayrı duvar örülür. Yani Bu konuştukları konular neyle ilgili biliyor musunuz? O cami, bahsedilen camilerde Allah için namaz kılanlarla ilgili. Yani konuşulanlar kabirlere kabirlere dönüp kabirlere namaz kılanlar için değil. Yani Allah için <gülüyor> namaz kıldıkları, birlikleri insanlar hakkında fıkhi olarak bu tür meselelere getirmişler. Şimdi siz gelin bu meseleleri bugün gördüğümüz türbelerde, yatırlarda, kabirlerde Allah'tan başka oradakilere sarf edilen ibadet türlerine bakın ve ona uygulayın. Ey Sultan da olsun. onun dışında birçok türbede yatırdığı olsun görmektesiniz ki bırak Allah için doğa etmeyi artık direkt ne yapınmak orada yatan kişiden istenmekten <gülüyor> ve bu konuda bizlerin tavrı ne olamaz sertlikle nitelenemez çünkü bu yolda bizim yürüdüğümüz bu yol kendi çizdiğimiz bir yol değil Nebis Aleyhisselatü onun yolundan gelen sahabeleri, onlardan bu ilme alan tabiinin ve ilme erini Yani bin sene geçmiş, bin üç sene geçmiş, 1400 sene geçmiş aradan ve yani sonradan birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil bu. Bu tevhide davet, peygamberlerin hepsinin yaptığı önemli bir davettir. Sonra arkadaşlar, Allah tevekkülü zikredin. Yalnızca tevekkül, Allah'a yapılması gerektiğini. Ne demek tevekkül arkadaşlar? Tevekkülü tarbini daha önceki derslerimizde yapmıştık. Tevekkül, sebepleri yerine getirdikten sonra, Sebepleri yerine getirdikten sonra işi Allah'a havale etmek. Yani sebepleri yerine getireceksin. Ama sebepleri yerine getirmekle... ...işi gerçekleştiren etkenin sebep olduğuna ne yapmayacaksın? İnanmayacaksın. Nice sebepleri yerine getirip... ...umduğu gerçekleşmeyen, ümit ettiği gerçekleşmeyen insanlar var. Ama sebep ne yapılacaklarıyla yerine getirecek. Şimdi Mehmet abi bekar... ...kalkıp dese ki... ...ben çocuk istiyorum dese evlenmeden... Allah'a tevekkülüm tam. Ben Allah'a inanıyorum. Tevekkülüm tam. Allah bana çocuk nasip etsin desem. Biz ne yaparız? Onun aklından şüphe ederiz değil mi? Şimdiye sebebi yerine getirmeyiz. Sonra ne diyeceğiz? Aleyhisselatürk dediği gibi. Deveyi önle bağla. Diyor. Sonra tevekkül et. Yani sebebi yerine getir. Tabi sebebi yerine getirirken de sebebe ne yapma? Dayanma, sarılma, tevekkül etme. Nece insanlar var evlenmiş aradan 30 gibi geçmiş hala çocuk sahibi olamıyor. Allah vermedi zaman olmaz. Allah s.a. buyuruyor ki ala ne yapın? Yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yalnızca. İn <gülüyor> kuntum evet, mu'nir Allah'a iman ediyorsunuz. Onun ibadete layık, tek ilah ortalık olman tek ilah olduğunu kabul edip iman ediyorsunuz. Cezre ayette ve men yetevekkele alâllâh Kim Allah'a tevekkül ederse Sohve hasbuhû Allah ona yeter Allah ona yeter O halde tevekküle nedir? Bir kalbi ibadettir Araplarda şöyle bir ifade var Alimlere soruluyor, deniyor ki Araplar şu ifadeyi kullanıyor Tevekkeltu alâllâh sünnâ aleyk Önce Allah'a tevekkül ettim sonra da sana diye bir ifade var Araplarda Türkçede buna yakın bir ifade kullanmıyoruz herhalde Alimler bunu dahi caiz görmüyorlar. Çünkü bak tevekkül yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Kalbi bir ibadettir. Ne olmaz? Hani evet. önce senin için namaz kılıyorum. önce Allah'a namaz kılıyorum sonra da senin için namaz kılıyorum denmesi ne kadar yanlışsa bu da o kadar yanlıştır diyorlar. Çünkü tevekkül demek yani sebepleri yaptıktan sonra işi Allah'a yapmak? Avar etmek. Artık ondan hayrı beklemek. Sonra arkadaşlar Şeyh burada verdi üç tane belli olan bana şeyi zikir ediyor. onlar? Rahbe ne demek rahbe? Sabet etmek yani ummak. var rahbe ne yapmak? Korkmak, korkmak. ne demek? Kuşu? Ne demek sabet korkmak? Ve husur ne demek husur? Ne demek husur? Zillet içinde bonlu dükük Allah karşı zelil olmak. Allah'ın azameti karşısında, büyüklüğü karşısında zelil olmak. Küçük olmak. Kendini küçük gör. İlinden dediğiniz gibi yani insan bu tür ibadetleri hakiki manada gerçekleştirdiğinde kendileri Rabbinin karşısında zelil hisseder. Aleyhisselatü görüyorsunuz. Namaza duruyor ve ağlamaktan ne yapıyor? Göğsü inliyor. Göğsünden ses çıkıyor ağlamaktan, inliyor. İşte bu üç tane sayılan عبادت من دليله إنهم كانوا Onlar ne نابالردو o insanlar? يسارعون. يرشيرون. في هذه الأمور. في الخيرات. في الأعمال. في الأعمال. في الأعمال. في الأعمال. في الأعمال. في الأعمال. في الأعمال. في Umarak Nasıl umarak? Allah'tan sevap umarak Ecel umarak, cenneti umarak Ve rahben Ve rahben Ne yaparak? Çekinerek Ve kanû lena haşiîn Onlar bize karşı neydi? Huşû içinde, zelîl, küçül Kibir yok İşte huşû içinde olmak Yalnızca kime? Ayet arkadaşlar kime yapılır? Allah'ın. Şimdi bugün maalesef Bir örnek verelim. Örneklere daha iyi anlaşılıyor. Nerede bulunduk mesela, yıllarca. Orada namazda insanların, mesela geliyor adam Pakistan'dan, Endorazya'dan, farklı ülkelerden geliyor, Türkiye'den. Namaz kılıyor, öğlen namazı. Veya işte, fikri namazı veya akşam namazı veya yatsı namazı. Namaza durulduğunda işte, ya namazı kılarken böyle bakıyorsun ki adam dıştan görünüşte dahi baktığın zaman bu adam yüzünden namazda bile değil yani o kadar kopuk o kadar memleketlere gitmişliklerini düşünüyor namaz bittiğinde selam verdiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine öyle, doğru, öyle koşuyor ki takip ediyorsun bakıyorsun o kalabalığın içine giriyor o kalabalığın içinde Bakıyorsun böyle ölüm tehlikesi, ezilme tehlikesi geçiyor ki, bazı insanlar Yaşandı Orada Kabire gidip selam vermek için ne yaptılar? Ezilimler öldüler Sonra bakıyorsun ki bu adama, namazında Aklı beş karış havada olan adama Kabrin önüne gelip bir bakıyorsun ki kabrin önünde iki elini bağlamış, göbeğine koymuş Üngür üngür gözleri yerini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrin önünde boynunu bükmüş hüngür hüngür gözyaşı döküyor. Ağlıyor. Füsun Subhanallah. Az önceden Yüce Rabbinin huzuruna çıktın. Seni yaratan, sana rızık veren, sana can veren, ibadeti yalnızca ona yapılması hak eden Rabbinin, ilahının, Allah'ın önünde durdun. Rukiye gittin, alnını secdeye koydun. Ne gözyaşı, ne huşu, zilnek, boynu büçüklük, ne titreme. Ama selam verdin, kabre gittin, kabrin önünde Allah'a karşı yapman gereken huşu yaptın? Orada yap. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a sarf et. Yani sadece bu, bunu Medine'den örnek vermeye gerek yok. Bugün işte Türkiye'deyiz. Gidin Eyüp Sultan'a görün. Dışarılarına kadar rahat olan, başı açık olan, açık açık dinen insanlar türbeye girdikleri zaman kapanıyorlar, titriyorlar, böyle kendilerine çekip düzen veriyorlar. Halbuki sen bunu ne yapmalısın her zaman her bir karşı yapmamız takılmamız. İşte bu da şeydir arkadaşlar. Kusur ne yapmak ee, ortak koşmaktır. Diğer bir ibadet türü khashyet nedir arkadaşlar? Khashyet khashyet arkadaşlar korkudur yani Allah'tan ne yapmak korkmak. Tabi haşyet korkudan biraz daha üstündür. Marifet yani ilim sahibi olmak ne yapar? Kuşur sahibi olmayı, haşyet sahibi olmayı gerekir. Yani haşyet ilimle karimdir, onun arkadaşıdır, onunla beraber olur. Evet bir insan ilim sahibi olması da korkar, hav sahibidir ama ilim oldukça ne yapar? O artar, neye dönüşür? Haşyete dönüşür. Ne diyor Allah-u İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihi Allah'tan haşyep Yani korkanlar kimlerdir kullarından? El-Ulema İlim sayın İnne yakşallâhe min ibâdihi El-Uld Yani Allah'tan bakın Kendisine karşı Haşyep içinde olanları kimler olarak niteliyor? Ulema Yani ne demek ne var? Haşyep Korkuya nazaran biraz daha Dar Yani her haşif sahibi havf sahibi olabilir korkan. Ama her her havf sahibi ne olmaz? Haşif sahibi olmayan bilir. Çünkü ilim yoksa ne olmaz? Olmaz. Mesela Allah falan yine onlardan bastık. Diyor ki onlar diyor ayet yokluklarında ayetlerimizden karşı takşairu min huzuruz ellebine yakşavuna rabdahum Rablerinden korkanların Derileri kalkar. derileri titrer. Ümmetelînü cülûduhum. Ve kulûbuhum ilâ Ve ve onların delileri Allah'ın zikrine ne var? yumuşak Yumsar. O yüzden arkadaşlar haşyet de kalbi amellerden bir tanesidir. Eninden de örnek verdiğimiz gibi.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 Allah taala diyor ki وانيموا إلى ربيكم نعم الربي ندع إنبهذين يعني جن رجواهذين واسلموا له أونا تسلمون. ثم ينورس استيعنة يطلب تراب الدنيا بالون مك. هذا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا تونا Yalnız sana ibadet. Bakın burada yalnız ifadesi var Türkçe'de. Yani sana ibadet ederiz değil. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden istiane ederiz. Yani yardım isteriz. Yardım talebinden. Ya, yani Selef, öyle bir makamelerde de yermiş ki yemekte ki tuzu bile ne yapıyorlar? Allah'tan soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor İbn-i Abbas'a? Bindirip bineğine. Hey çocuk, bir evlat diyor bazı kelimeler öğreteceğim. Bakın tamam, Peygamber diyor ya. Sahabe amca oğlu akrabası olan sahabe i̇bn Abbas. Tercüman. Kur'an'ın tercümanı. Kur'an'ın bir müfessleri. Çünkü sana bir şeyler öğreteceğim. Bu öğrettiği şeylerden bir tane isteyebiliyor musunuz arkadaşlar? Eğer yardım talebinde bulunacaksan yardım isteyecekler ne yap? Allah'tan iste. Ya demiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Bak ben yanındayım. Kendim yüzündeki en şerefli insanım. Senin de akrabanım. Yardım isteyeceksen ben ne de isteyebiliriz değil mi orada? Ama demiyor. Diyor ki yardım isteyeceksen yardım istediğinde ne yap? Allah'tan yardım iste. Festa'in billah. Yani diyoruz. Sürekli tekrarlıyoruz. Tasavvuf ehli, harikat ehli biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz maalesef ve maalesef. Olur mu öyle şey diyor ya? Yani... Biz diyor, nasıl olur direkt diyor Allah'tan isteriz. Biz günahkarız dedi gibi arkadaşlar. <Gülüyor> Farklı öğretmen de veriyorlar. Onlara girmeye gerek yok vaktimiz vaktimizden. Yani, sebeplerle onlar maalesef şirke düşüklerinin farkında değiller. Yani en hayırlı insana olan. beşerin Efendisi O'yu ve Adem olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam amca onunla diyor ki, yardım isteyin de tamam billah Allah razı evet. bitti Biz de şimdi Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın vasiyetini, öğütünü Allah. insanlara yapıyoruz. Ne diyorlar bize? Sen nasıl muhabisin? Sen işte nasıl saflıksın? Sen alimleri, evliyaları ne yapıyorsun? Reddediyorsun inkâr. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Bizim davet ettiğimiz, sizleri çağırdığımız şey ne? Namaz gibi oruç gibi Hac gibi yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden birisi olan yardım istemeyi de yalnızca Allah'a yapmanız. Yani önemi, önemini, öneme hait olan mesele bu. Bizler de bu sebepten dolayı sizleri tevhide bu dinin aslı olan yalnızca Allah'a ibadet etme olan hususa tevhide sizi davet ediniz. Yoksa bizim gayemiz amacımız evliyayı ne yapmak değil? Kıranmak değil. Tabii gerçekten evliyalarsa. وفي الحديث حدث شيء benim meshabis ise saatte ta saat dinler. Yardım istediğinde, yardım talep ettiğinde, sana cevap verir. Peki arkadaşlar, insandan, beşerden, mahluktan yardım istenmez mi? İstenir. Ne zaman istenir? Herhalde? 1. Hayatta olanca kadar. Ağır, hep olacak. Peki? Hazır olacak. Her zaman olacak. 3. Gücü yetecek, üç gücü yetecek, başka var mı? Yok, yani bu şeylere özelliklere sahip olacak. Yani diyoruz ki adam adi hayatta mı hayatta? Tamam mı? Telefonla da duyabilir mesela gel ama gücü yetmiyor, oradan buraya gelemez mi? Gelmez veya duymuyor, veya ölü, ölmüş şehini çağırıyor. Ey efendi hazretleri yetiş, gel. Bunların hepsini arkadaşlar? Şirk. Çünkü sen yalnızca Allah'ın kadir oldu, Allah'ın gücünün yettiği bir meselede ne yaptın? Başlatacağız. Bir adam şey de olabilir, yanında olabilir. Hayır olabilir. Biri işitebilir seni. İşitebilir. Ama gücü yeteceğin bir mesele değildir. Ki, bana şifa ver, gel koy eline şifa ver. Evet seni duydu, yanında ama, gücü yetmiyor, kabir değil. O zaman yine ne oldu bu? Şirk oldu. Yine bu ne oldu? Şirk oldu. Ama adama diyor ki, ya kardeş, iki tane kart buz aldım şu pazardan, birisini taşıyamıyorum, bana yardım eder misin dedin. Şirk olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte bazı ahmaklar, böyle vaaz söz üstüne çıkıp diyorlar ki, ya kardeşim bu Vahabiler de o kadar donuk kafalı insanlar ki, diyorlar ki Allah'tan başka kimseden yardım istenmez. Al diyor bak sen pazardasın, İki tane karduz torbası, torbası taşıyorsun. Dedin ki adama bana yardım eder misin? Al diyor onlara göre şey, şık mı <gülüyor> Gerçekten bu arkadaşlar bunu bu ahmak insanlar, tevhid anlayamayan insanlar, neyin şık, neyin şık olmadığını anlayamayan insanlar bunu ne alıyor? Söyledi. Bizim kastettiğimiz yardım talebinde bulunma ne? Sadece allah Teala'nın kadir olduğu, onun sadece gücünün yettiği meselelerde ne yapmak? mahluktan kullardan istemez. Adam diyor, çocuğum olmuyor, şey diyor, ne yapsın? Çocuk versin, üfürsün. Artık üfürüyor, o da Allah diyor. Ve delilun istiave. Ne diyor istiave? Sığınmak. Sığınmak. Yavrumsa ne yapmak arkadaşlar? Allah'a sığınmak. Ne diyor Allah-u Teala? Bil, felak. Felakın, yani sabahın Rabbi ile ne yaparız? Sınırız. Min şerri ma halak yarattıkların şerrinden. Ve min şerri rasidin iza vakab çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Başka? Ve min şerri neftasati fil ukad düğünlere üfleyen üfürenlerin şerrinden. Ve min şerri asidin iza hased hasettenlerin, hasedinden kime sığınır? Allah'a Eski Eskiden insanlar ne yaparlarmış? Mesela bir vadiye indikleri zaman, bir yere indikleri zaman oranın cinlerine sığınırlarmış. Bu vadinin efendisi olan cinlere sığınır. Sığınıyoruz derler. Niye? İşte zarar vermesinler. Şimdi bugün de bakıyorsunuz bazı insanlar mesela tek başına kalıyor evde veya işte öyle bir yere gidecek korkuyor bana zarar verecekler. Cinler gelecek. Işte şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar da nedir arkadaşlar? İnsanı şirke götürür. Sen Rabbine sığınacaksın. Bu Felak suresinde dikkat edin. Kul a'lu bi rabbi'l felak. Allah-u Teala'nın hrubiyet sıfatını zikrediyor. Sabahı yaratan olarak vasf ediyor. Eşinden de bazı şeyleri zikrederek onlardan dolayı Allah'a sığınıyor. Kul a'lu bi rabbi'l felak. Min şerri mahfalak. Yarattıkların şerinden. Ve min şerri gasibin idâ ve kap gecenin şerinden. Ve min şerri netfâsâti fil ukad. Duyguları öfleyen, ne mişerdi hasedinize haset. Ne yaptı bu surelere arkadaşlar dört tane şeyden neye sunuyoruz? Rabb'e sunuyoruz, Allah'a sunuyoruz dört şeyden. Kul A'uzu bir Rabb'in Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir şeyden Allah'a sunuyoruz ama Allah Teala'yı dikkat edin. Neler enteliyoruz? Kul A'uzu bir Rabb'in nas? Melek'in nas? İlahin nas? Evet. Bak üç tane şeyini saydık. Allah'a emanet olun. Kul euzu rabbin nas. İnsanlar rabbi. Melikin nas. İlahin nas. İnsanlar ilahin. Min şerril vesvasil hannas. Ne yapanlar? Sinsi sinsi, gizli gizli vesvese verenlerin şerrini. Ellezi vesvisu fi sudurin nas. İnsanların göğslerine veren. Min şerri. Min şerril vesvas... Ellezi vesvisu fi sudurin nas. Min el cinneti vel nas. Yani Nas suresinde bakın dikkat edin okurken bunu teammül edin. Elak suresinde dört şeyden Allah'a sığındık. Sabahı yaratan sabahın Rabbi olarak. Nas suresinde tek bir şeyden sığınıyoruz ama Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Melik Nas. İnsanların ilahı. İnsanların sahibi ne yapıyoruz başka? İnsanların Rabbi olarak niteliyoruz. Ondan sonra sinsi sinsi vesvese veren kalplere göğüslere vesvese üsüren üsüren veren şeylerin şerrinden insanların ve cinlerin şerrinden sığınıyoruz. Yani tek bir şeyden sığınıyoruz. İşte arkadaşlar sığınmamız da bu şekilde olacak ve yalnız kime olacak? Allah-u Teala'ya olacak. Sonra geliyoruz istirase. Ne var Yetiş talebinde bulunmak Gauss diyor yani Gauss diyor ya. Yani kaçlar. Gauss, Gauss, Gauss, Gauss, Gauss diye tekrarlıyorlar. Ne demek bu? Gauss, Gauss, Gauss, Gauss. Ne demek bu? Yani gel, yetiş, yetiş, yetiş, yetiş gel. Yani şey hine efendi diyor ki. Gauss yani indak demek yani. Indak. Biz indak. Gauss, Gauss. Medet. Allah'ın ilahi söylüyorlar. Medet ya Rasulullah diye bugün ilahilerin vazifeleri satılıyor. Bu şirkdir. maalesef Bu da yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden bir tanesidir. Buyuruyor ki Allah-u Teala İstesna ziyatuna rabbekum festecabe ekum. Biliyorsunuz. E, Bedir Savaşı'nda müşriklerin sayısı neydi? Çoktu. Müşriklerin sayısı oldukça neydi? Çoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere baktığında onları çok gördüğünde Rabbine el açtı. Nidada bulundu, seslendi. Yardım istedi. Yetiş ya Rab dedi, medet ya Rab dedi. Ondan sonra Allah-u Teala ne yaptı? تَسْتَجَابَلُكُمْ Şimdi ne yaptı? İcabet et. Yani yetişti. Ne diyor ki? اَمَّنْ يُجِبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُمْ Doğa ettiğinde sıkıntıya düşmüş hekim icabet edebilir. Elbette ki Allah. bu adamlar öyle değil. Kitaplarında utanmadan, çekinmeden tefsir diye adlandırdığı tarih kitaplarında Bağız sohbet diye anlattıkları konuşmalarında diyorlar ki başınız sıkıştığı zaman işlerinizde hayrete düştüğünüz zaman ne yapın? Evet. Kabire elinden yardım isteyin. Kabire elini yardıma çağırın. E bunların dinleyen insanlar ne yapıyorlar? Yolda giderken kaza olacağı zaman diyor ki, yetiş ya seyit. Gav siyasiyle. efendim. Sonra gidiyoruz arkadaşlar kurban kesmeye. Kurban kesmek de her ne kadar el ile yapılan gahir, dışa vuran bir amel ise ifade etse de asıl yeri tanesi kalp. Çünkü sen kurbanı ancak o kanını kimin için katılsın? <Gülüyor> Tazim ettiğin, yüterttiğin emirler saymış olduğumuz ibadetlere layık gördüğün Allah için. Ne diyor ayetler? Kul deki, inna salati benim namazım ve nusuki nusuf ney nusuf? Kurbanım. ve mahyaya ve memati Hayatım ve ölümüm Lillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbı olan Allah için. Allah Allah. Kurban da Allah için kesin. Yok mu Allah dışındaki senlere? Evet var. Aileler kurbanı sayıyorlar. Diyorlar ki kurbanlar farklı farklıdır yani Bir şirk olan kurban. Büyük şirk olan kurban. Kişi dinlenci var. İdilterek kalorili yatan evliya için kurban getiriyor. Ona yakınlaşmak için kurban getiriyor. 2. Küçük şirk olan kurban. O da nedir? Adam yani Allah için kesiyor ama rüya karışıyor. Rüya. Gösteriş karışıyor. İnsanlar ya bu desinler bak işte bu adam kurban kesiyor. Bu küçük şirk diyoruz. Sonra arkadaşlar ne var? Bidat olan kurbanlar var. Bidat olan kurbanlar. Adam Mevlüt kandili oluyor. Mevlüt kandili için ne yapıyor? Allah diyor bu akşam Mevlüt kandili Allah adına bir kurban keselim diyor. Bu nedir? Bidat diyor. Dördüncüsü arkadaşlar, haram olan kurban. Haram olan kurban. Mesela nedir? Haram toplandıklar, haram üzerine kurulmuş e, içtimalar adına yapılan kurbanlar. Veyahut da ne yapıyor? Allah için kesiyor ama... ...Allah için kesmekle beraber, mesela saygı duyduğu, yücel ettiği, sevdiği ne var. Razı etmek istediği, hoşuna gitmek istediği bir insan geliyor mesela. Cumhurbaşkanı gelmiş, kesiyor 30 tane, 40 tane. Kral gelmiş, 30-40 tane. Kurban kesiyor. Bunları Allah için kesiyorsa şirkten kurtulmuş oluyor. Ama ne? Bunlar? Aram. E bu halinde diyor ki bu ne olmaz? Yakmaz. Allah muhafaza. Eğer kurbanı o gelen adam için, gelen başkan için kesiyorsa ona yakınlaşmak için kesiyorsa zaten bu büyük şirk oluyor. Sonra arkadaşlar beşincisi mekruh olan kurban. Mekruh olan kurban ise nedir arkadaşlar? Adam defası yok. Misafir gelecek, gidiyor borç alıyor birisinden, ödeme ihtimaliyle çok düşük, ona rağmen gidiyor, borç alıp kurban kesiyor. Bu nedir? Evet, ohtur. Altıncısı, vacip olan kurban, pardon kurban, ne gibi arkadaşlar? Hacca giden, temettü hacca yapan ve kıran hacca yapan kurban. Hı? Yapan kişinin kurban kesmesi gibi. Yedincisi, mustahap olan kurban. Neden evet, mustahap kurban? Yani fakirlerin durumu var, maddi durumu iyi. Yolda geçerken diyor, ya şurada bir kurban keseyim de şuradaki fakirlere dağıtayım, Burayı O sahip güzel olan bir kurbanız. Sekizinci si mubah olan bir e, kurban. O ne yapıyor? Yani et istiyor, gidiyor kurbanı abi kesiyor, et ondan sonra yiyor. Bu da nedir? Mubah olan kurban türlü. Hadis diyor Aleyhisselam? Men e, lahanallah Allah ne yapsın? Lanet etsin. Menza daha nizayillah. Allah'tan başkası adına kurban kesene Allah ne yapsın? Lanet etsin. Ne yaptı? allah Teala'nın sevmediği, razı olmadığı bir fiil var burada. Demek ki Allah'ın sevip razı olduğu şey ne? Allah için kesilmesi. Bu da bir nedir? İbadettir. Son olarak arkadaşlar adak. Adak adama. Adak adama arkadaşlar, adak adama. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ya adak adamak diyor ancak cimri'nin cebinden para çıkartır. Ya adam diyor ki çocuğum iyileşirse bir tane kurban keseceğim. Yani bu ne? Sen cimrisin, tamam mı? Allah-u ne yapıyorsun? Allah-u Teala'yla yani, çocuğa bir işva ver de ben de bir kurban keseyim. Ailemle diyor ki, bu tür adak nedir? Mekruh. Mekruh. Hoşolun yani. Ama adadıysan, ne yapacaksın? Gülüyor. Yerine getireceksin, kurtuluş yok. Farz oldu. Ama az olan, güzel olan ney? İnsanın bu şeye girmemesi. Adama kadar. Kurban kesmek üzere git kes. O sen senin cebinden patladı. Ne yapacak? İlla böyle çıkacak yani. Başka türlü çıkardır. Buradan kesin aklına gelmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, o insanlar yufuna bin nezri. Onlar adaklarını ne yaparlar? Yerine getirirler. Ve fâbûne yevmen. O günden korkarlar. Kâne şerhû mustadîrâ. Şerri. Her şey kuşatmış olan. Şerri her tarafa yayılmış olan o günün şerrinden korkar ve adaklarını yerine getirirler. Biz diyoruz ki ada kadamak nedir bu manada ada kadamak? Buna şey diyorlar bir şeye bağlı ada kadamak. Yani oğlum sınavı kazanırsa arkadaşları lokantaya götürecek. Bunlar bir şeye bağlı olarak ada kadamak. Ayrıca bunu mektup ediyor. Bazı alemler diyorlar ki genel ada kadamlar var. Yani bir şeye bağlı olmadan. Diyorsun ki mesela bu akşam ben boşum, işim de yok. O zaman sabah kadar ben namaz kılıyorum. ...benim üzerime namaz kılmak adak oldu, vacip oldu diyorsunuz mesela. Buna da ne deniyor? Genel manada adak adama. Buna da birçok meyve yapıyor. bazıları ise hayır diyor, mekru olan öbür küsüdür diyor. Ama sonuçta eftar olan, güzel olan arkadaşlar, bu türlü ifadelerde ne yapmak? Uzak durmak. Ama bazı insanlar var ki ne yapıyor? Direkt veliye, evliyaya, kabirde yatanı adak alıyor. Bunlar da tabii insanı ne yapar? Şirke düşüren ameller. Ezan okundu. Dersimizi de burada bitiriyoruz. Çarşamba günü önümüzdeki çarşamba günü Şeyh Belah İsmail El Mundikar. Kuvvetli alimlerden olan ee, Şeyhin dersi olacak çarşamba günü. İnşallah e, dokudu çeyre geçeğe de dokudu buçka ders başlayacak. Ve sallallahu ve sallamehubaleke ala abdî nebîne Muhammed. Evet arkadaşlar. Hem de havada çıkalım yavaş. наша отправка на